Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü ve selamü aleyhe ya Seyyidil evlin ve'l ahirin ve ila cem'il enbiya ve'l mersalin ve ila cem'il evliya ve'lhamdülillahi ve rabbil alamin. Eğer arkadaşlar dikkat ettiyse konuşurken sürekli bazı kelimeleri tekrar etmek zorunda kalıyoruz. Mesela iman deyince onu sevmek olarak Anlatmaya çalışıyoruz her defasında. Takva deyince her defasında Allah'a karşı sorumluluğunu kabul etmek, onu yerine getirmek diye anlatmaya çalışıyoruz. Birçok kelime için bunu böyle yapmak zorunda kalıyoruz. Bunlar hepsi de Kur'an'ı kelimeler, kavramlardır aynı zamanda. Eğer bunlar yanlış anlaşılırsa Manayı yanlış anlamış oluyoruz Zaten sorun oradan çıkmış Onun için kelimeleri kısaca Bir sefer söylemeyi Düşünüyoruz Öyle ki o kelimeler söylendiğinde O kelimenin manası nedir? Kur'an'a göre manası nedir? Onu bilmiş olalım. Kelimeler tıpkı terazi gibidir. Yani kilo gibi, metre gibidir. Bize göre o kelime hangi manaya gelmişse, o kelimenin içine hangi manayı doldurmuşsak, o kelime söylendiğinde biz de o kelimeyi öyle zannederiz. Mesela iman deyince ilk aklımıza gelen ya da bizim öğrendiğimiz kadarıyla inanmak diye hemen anlarız. Genel olarak bu böyledir ama Allah'a göre bu böyle değildir. Bu durumda o kelimenin içi boşaltılmış demektir. İçine yeni bir mana doldurulmuş demektir. Allah bunu anlatırken nasıl anlatıyor? Yahudiler, Hristiyanlar da öyle yapmıştı. Herhalde bunu yapanlar cehaletinden yapmamış, yapanlar bunu bilerek yapmıştır. Yoksa bu kadar tahrifatın olması mümkün değildir. Allah ayet-i kerimede buyuruyor أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وإلى جميع الأنبياء والمستلين وإلى جميع الأولياء والحمد o kitap verdiklerimizden, kitap ehli olanlar, yani Allah'ın kendisine kitap vermiş olduğu kimseler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar. Onlardan bir fırka vardır ki, kitapta olanı dillerini eğip bükerler. Lithese buhu minel kitap, kitapta olanı dilerini eğip düküyor, onu kitaptan zannedesin diye. Ve mahu minel kitap, o kitaptan değildir. Yani ayetin bir parçasını okuyor, bir bölümünü okuyor, o manayı asıl bağlamından koparıyor. Bu kitaptandır diyor. Allah böyle söylemiş diyor. Kitaptan olanı kesip söylüyor çünkü. Halbuki o kitaptan değil. Yani Allah öyle söylememiş. Allah'ın muradı o değildir buyurdu. Ve yekuluna huve min indillah ve derler ki bu Allah katındandır. Yani Allah böyle söylemiş. Allah'ın muradı budur derler. Ama Allah öyle değil dedi. Ve ma huwa o Allah katından değildir. Allah öyle söylememiş. Öyle söylemek istememiş yani. Ve yekuluna alallahi kezib. Bununla beraber ne yapmış oluyor? O Allah'a yalan iftirada bulunuyor. Allah'a karşı yalan söylüyor. Ve hum ya'lemun. Bunu yaparken bile bile, bilerek yapıyorlar yalnız. Bilmeden değil. Yani kendi fikrini kabul ettirmek için ayet okuyor. Ayetin bir parçasını okuyor. Dilini eyyübü büküyor. Öyle süslü süslü konuşuyor. Bu Allah katındandır diyor. Allah bizi böyle bir şeyden muhafaza etsin. Allah'ı tanımayanlar, bilmeyenler, Allah'ın muradını bilmeyenler, kulluğu bilmeyenler böyle bir yola başvuruyorlar niye böyle söyleme cesaretini gösteriyorlar? Çünkü Allah'a ahirete iman etmemişler. İstedikleri dünyadır. Dünyaya ait bir hesapla bunu yapıyor. Onlara uyanlar da cehaletinden uyuyor. Aklını kullanmıyor yani. Evet. Başka bir ayet-i kerime Ya eyyühe Resul Ey Allah'ın Resulü La yahsun kelledeine yasarune fil kufur. <gülüyor> o küfürde birbirleriyle yarışanlar seni üzmesin, seni mahzun etmesin. Onlar küfürde yarışıyorlar, birbirleriyle yarışıyorlar. Küfür demek hakikati örtmek demek. Hakikati örtmek için evet, yarış halindedirler. Yani Allah'ın ayetlerini, Allah'ın nurunu anlaşılmasın diye yarışıyorlar. Mina kalu amanna bi bununla beraber onlar ağızlarıyla biz iman ettik derler. Ve lem tu'min kulubuhum ama kalpleri iman etmemiştir. İman onların kalbine inmemiştir. Sadece imanları dillerindedir. Ve mine lladhi hadu sema'una lil kezib o Yahudiler, Yahudileşmiş olanlar. Yahudi demek, Allah'ın Resulünü hafife alanlar, Allah'ın kitabını hafife alanlar demektir. Onlar kendilerine Yahudi ismi vermişler ki, سَمَّعُونَ لِقِوْ مِنْ آخَرِينَ لَمْ Onlar, sana iman etmeyip, sana gelmeyenleri dinlerler. Yani, Allah'ın kitabını dinlemek yerine, Resulü'nü dinlemek yerine Allah'ın Resulü'nü ve kitabını kabul etmeyenleri dinlerler. Yuharrifun kelime min ba'di mawadi'ihi. Kelimeleri yerinden oynatırlar, kelimeleri tahrif ederler. Bu sefer ayetleri değil, kelimeleri tahrif ederler. Kelimeyi tarif etmek demek, içini boşaltmak demektir. Biraz önce söylediğim gibi, takva deyince genel olarak eskiden anlaşılan neydi? İşte falanca çok takvalidir. Daha doğrusu kendini temiz tutuyor. Ya da çok ibadet yapıyor gibisinde. Ama Allah hangi kelimeyi söylemişse mutlaka başka bir ayete o kelimeyi beyan etmiştir. Yani onu açmıştır, izah etmiştir. Eğer biri kelimenin içini boşaltıp onu öyle takdim ederse o Yahudileşmiştir. Yahudilik bir din değildir. Onlar kendilerini öyle isimlendirmiş dedi. Evet. Yahudilik, Yahudiler Allah'ın gazabına uğrayanlardır. Bile bile Allah'ın ayetlerini o ayetler içindeki kelimeleri tahrif ettiklerinden dolayı peygamberlerini ciddiye almadıklarından onları öldürdüklerinden dolayı eğer bir mümin bir müslüman ister ayeti bağlamından koparsın ister bir kelimeyi tahrif etsin nel kelime min ba'di mavaadihi Allah ona bir mana yükledikten sonra o kelimenin bir doğumu vardır. Mevadi doğum. Allah onu öyle yaratmış yani o kelimenin içini öyle doldurmuş. Allah ona o manayı verdikten sonra onun içini boşaltıp başka bir manayla onu manalandırıyor. Bu kelimeyi tahrif etmek demektir. Ayet devam ediyor. beyan beyanedir Allah yakunun. Çünkü onlar derler ki birbirlerine in uti haza ehudu Eğer onlar o hükümler sizin lehinize ise onu alın, kabul edin. Ve in lamtu utawu tahzuru. Eğer o sizin aleyhinize ise onu bırakın. Onu kabul etmeyin. Yani kendinize uydurun. Size uyuyorsa alın. Uymuyorsa o manayı öyle kabul etmeyin. Onun içini, onu boşaltın. Yeniden doldurun yani. وَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ فِتْنَةَهُ Allah kimin fitneye düşmesine müsaade ederse ve تَمْل۪يكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْعَ Hiç kimse onu Herhangi bir şekilde Allah'tan kurtaramaz. Onu fitneden kurtaramaz. Allah buna müsaade etmiş. Niye? Müminle kafir, müminle münafık belli olsun diye. Ulaikellezine işte. Bunlar o kimselerdir ki. Lem en yutehhire gulubehum. Allah onların kalplerini temizlemeyi dilememiştir. Allah onların kalplerini temizlemez çünkü kalplerinde iman yok. Niyetleri küfürdür. Hakki hakikati örtmektir ve bunu bilerek yaparlar. Lehum fi dünya rezil onlar için dünyada bir rezillik vardır, bir aşağılanma vardır ve lehum fil ahireti Azadın azim, ahirette de onlar için azim bir azap vardır. Biz de o Kur'an'ı anlatımı, Kur'an'ı kelimeleri onların öğrettiği gibi öğrenmişiz. Allah'ın bize öğrettiği gibi değil de onların öğrettiği gibi öğrenmişiz. İnşallah arkadaşlar Kur'an'ı okudukça, ayetleri okudukça ayetler birbirini tefsir ediyor. Ve bu ayet kelime de Kur'an'ı biz indirdik. Onu beyan etmek bize düşer. O bizim işimizdir. Allah ayetlerini beyan etmiştir. Ayetlerin beyan edildiğini öğrendikçe, anladıkça her bir kelimenin hangi manaya geldiğini anlar ve bilir. Herkesin Kur'an'ı bütünüyle baştan sona tekrar tekrar okuyup her bir kelimenin hangi manaya geldiğini öğrenmesi zor olabilir. Onun için ben kısa yoldan kısaca kelimeleri izah etmeye çalışacağım inşallah. Arkadaşlar da bu arada onu öğrenmiş olur. Allah nasip ederse yeni bir meal çalışmamız var. Orada zaten geniş geniş izah ediyoruz inşallah. Eğer biri kelimeleri yanlış anlamışsa onun tasavvuru bozuk demektir. Yani kendine göre doğru anlamış ama yanlış anlamış. Nasıl? Tasavvurun kendisi bozuk. Yani öğrendiği o kelime eğer onu yanlış anlamışsa o kelimenin doğru olduğunu zanneder. Yani iman deyince inanmak değil, yanlış bir kanaate varıyor. Onun için mümin deyince eğer ben iman ettim demişse onu öyle zannediyor yani metre 70 santimdir. Ölçüyor ama elindeki metre 1 metreyi gösteriyor. Ama aslında kısaltılmış 70 santimdir. Hile yapılmış yani. Ölçüyor bu 1 metredir diyor. Kendisine göre doğru söylüyor. Yemin etse de doğrudur. Çünkü elindeki 1 metreyi gösteriyor. Ama aslında elindeki 1 metre devre 70 santimdir. Ya da kiloyu bazı kendini akıllı zannedenler hafifletiyor. Dokuz 900 gramdır. Satarken üzerinde bir kilo yazıyor yalnız. Bir kilo sattığını zannediyor. Aslında 900 gram vermiş. Eğer terazi bozuk olursa yani kilo bozuk olursa metre bozuk olursa bütün ticaret bozuk olmuş olur. Haram olmuş olur. Onun için bir kelimenin manası eğer. Allah'ın murad ettiği mana değilse, o yanlış anlar. Ticareti yanlış yapar. Allah ile hayatının ticaretini yanlış yapmış olur. Dolayısıyla kaybeder. Tasavvur doğru olsun diye, anlayışımız doğru olsun diye kelimelerin Allah murad ettiği mana her neyse kelimeleri öyle anlamak gerekiyor. Onun için kelimelere manayı inşallah doğru yükleyeceğiz hep beraber. Eğer kelime Allah'a göre mana yüklememişse o kelime ölü bir kelimedir. Biri kelime değil. Ölmüş kelimelerle eğer dinimizi anlarsak, İslam'ı anlarsak, kendimizi anlarsak o bizi diriltmez. Kur'an bu durumda bizi diriltmemiş olur. Oysa ki Kur'an'ın diriltmesi gerekirdi. Kur'an eğer kelimeleri öldürmüşsek, içini boşaltıp başka manalar doldurmuşsak o ölüdür. Ölü olan zaten diriltenmez. Dürü Diri olabilmesi için Allah'ın ona o kelimeye yüklediği manayı doğru anlayıp, doğru iman etmemiz, anlamamız gerekir. Önce din kelimesini anlayacağız inşallah. Mümkün ve kısaca anlatacağım ki okuyamayanlar arkadaşlar dinleyip daha sonra da dinleyip anlamaya çalışsınlar kolaylık olsun diye. Din hayat demektir. Hayat. Allah'ın bu kelimeye yüklediği mana budur. Hayat. Hayat biçimi, hayat tarzı. buçok ayetle izah etmek yerine Allah nasip ederse zaten o ne mealde ayetleri delil gösterip her birini ayetlerle Allah hangi manayı murar etmiş anlatıyoruz onun için kısa olsun diye ayetleri söylememeye çalışacağız Allah dini hayat dedi kim hayatı nasıl yaşıyorsa onun hayatına onun dini dedi mesela Yusuf suresinde Melik'in dinine göre dedi Kardeşlerini orada Hırsızlıkla suçlarken Yanında tutamazdı Melik'in dinine göre Melik'in kanununa göre Onların hayat tarzına göre Kimin hayat tarzı neyse o onun dinidir Eğer dini Allah'a teslim olmak değilse Allah'a teslim olmamışsa evet, Zahiriyle maneviyatıyla, batınıyla Allah'a teslim olmamışsa, onun dini İslam değildir. onun dini yaşadığı dindir. Onun yaşadığı hayatidir. Kimin hayatı neyse o onun dinidir. Allah dine böyle söylüyor. Böyle bir mana yüklüyor. Din, hayat. Hayat tarzı. Yaşayış biçimi yani. Allah iman diyor. Bunu tekrar tekrar zaten söylemiştik. İman Allah'ı, Allah ve Resul'ünü her şeyden çok, canından çok sevmektir. Allah imana çok şiddetli muhabbet dedi. Hem de tevhidin olması gerekir. Tevhid. Yani vahdetin olması gerekir. Birliğin olması gerekir. Allah vahiddir. El-esmâvül husna onundur, en güzel isimler onundur. Vahid olan bir tek Allah'tır. Bütün güzelliğe sahip olan bir tek Allah'tır. Bütün insanlar, bütün varlık o güzelliği ondan alır. güzelliği gerçek manada bir tek Allah sahiptir. Her şeyin sahibi odur. Vahdet deyince, tevhid deyince, yani la ilahe illallah deyince bunu böyle anlamak gerekiyor. Hiç kimse hiçbir şeyin sahibi değil, hiç kimse kendisinin de sahibi değildir. Her şeyin sahibi Allah'tır. Bunu böyle anlamadıkça tevhid olmuyor. Tevhid biltek la ilahe illallah demekle kimse vahdette olmuş olmuyor. La ilahe illallah gerçek manada söylemiş olmuyor yani. Aynı zamanda iman Allah'a, meleklerine, Kitaplarına, Resullerine, ahirete iman etmektir. Yani bunların hepsini sevmektir. Zaten iman bölümünde imanı anlatırken bunların her birini ayrı ayrı uzun uzun inşallah anlatmaya çalışmıştık. İslam deyince neyi anlamamız gerekiyor? İslam, sil barış demektir. Barış. Kulun kendisiyle barışık olması, Allah ile barışık olması, evet, müminlerle barışık olması, insanlarla barışık olması, varlıkla barışık olması, doğayla barışık olması, Allah'ın insanları, kendisini tabi tuttuğu imtihanla barışık olması. Barışık olmazsa selamette olmuyor. İslam'da olmuş olmuyor. İslam aynı zamanda bütün bunları neyle kazanıyor? Allah'a teslim olmakla. Allah'a kul olduğunu, abd olduğunu kabul etmekle ihsan Allah'ın huzurundaymış gibi hayatı yaşamaktır, bunu tatmaktır. İslam'ın karşılığı, başlangıç itibariyle neydi? Kelime-i şahadet. Şahit olmak. Eğer biri kelime-i şahadeti getirirken Eşhedü en la ilahe illallah Diyorsa, ben şahit oluyorum ki Allah birdir. Nasıl şahit olduk? Bütün varlık ayetlerini okuyarak, kendimizi bir ayet, bir kitap gibi okuyarak, yani afakta ve entusse ayetlerimizi onlara göstereceğiz ki, hak Allah'ın hak olduğu görülsün, anlaşılsın, görülsün, ona beyan olsun. Eğer bütün varlık üzerinde Allah'ın kudretini görmezsek, güzelliğini görmezsek el esmaül husnasının tecellisini görmezsek şehadet etmiş olmuyoruz yani şehadetimiz dilimizde kalmış olur Allah şehadet deyince kelime şehadet deyince bunu böyle anlamak gerekiyor İhsan da Allah'ın huzurunda olduğumuzu takmaktır, İhsan aynı zamanda güzellik demektir Güzellik, mühsin güzel olan neyle güzel olan? Allah ile güzel olan, Allah'ın güzelliğiyle güzelleşmiş olan ve insanlara güzellik yapan, mahlukata güzellik yapan yani hayır olan insanların elinden ve dilinden fayda gördüğü kimse evet, güzel, Allah'a göre güzel insan deyince ne anlamamız gerekir? İnsanla beşeri birbirinden ayırıyoruz. Beşer insanın zahiri tarafidir. Bütün hayvanlarda bulunan alimlerimiz ona hayvani taraf diyor. Ben bu kelimeyi böyle kullanmayı doğru bulmuyorum. Manası yanlış anlaşıldığı için hayvan demek hey diri demektir. Hayvan diri olanlar manasındadır. Yoksa küçümselmiş bir tavırla söylenen bir kelime değildir. Diri olanlar, hayvan, hayvan. İnsanın da diri olan tarafı, zahiri tarafı ona beşer deniyor. Diğer, diri olan mahlukat gibi bir de onun insani tarafı vardır. İnsanın tarafı Allah'ın kendisinden nefettiği ruhudur. Manevi halidir, imanidir. Eğer biri Allah'a iman etmemişse ona insan demek doğru değil, hayvan demek daha doğruydur. Hatta hayvandan daha aşağı demek daha doğruydur. Ama iman etmemişte, bilmiyorsa değil yalnız. Bilmiyorsa değil. Bilmemek mazerettir. Eğer birileri imani anlamamışsa, ona vahiy taşınmamışsa, ona Peygamber tanıtılmamışsa, suç kimin? Eksiklik kimin iman edenlerindir. Onu onlara taşımadığı için. Evet, insan deyince Hazreti insan evet, iman etmiş. İslama girmiş, her türlü barışı kendinde evet, sağlamış, dışarıda o barışı sağlamış, evet, mühsin olmuş, Allah'ın huzurundaymış gibi evet, Rabbinin yakınlığını tadıyor. O Hazreti Insandır. Böyle olmadıkça onun Hazreti İnsan olması evet, mümkün değildir. Mümin deyince neyi anlıyoruz? Allah'a aşık kul, Allah'a aşık abd olarak anlıyoruz. Müslüman deyince de İslam'a girmiş, Allah'a bütünüyle teslim olmuş olarak anlıyoruz. Yosa lafla evet Müslüman, Müslümanlar lafla olmuyor. Kafir deyince, müşrik deyince bunların karşılığı olarak münafık deyince neyi anlamamız gerekir? Kafir deyince hakikati örten biri iman etmedikçe, imani anlamadıkça, İslam'ı anlamadıkça kafir olmaz. Ne olur nedir o? Cahil. Bilmiyor. Kefere demek örttü demek. Neyi örttü? Önünde bir şey olacak ki örtsün. Hakikati örttü. Dinin kafiri, imanın, İslam'ın kafiri Evet, hakikati imanını örtendir, İslamını örtendir Allah'ın vahyini örtendir biri Allah'ın ayetlerinden bir ayeti örtse kafir olur. Niye? Hakikati bildi de örttü. Allah öyle söyledi onlar bunu bilerek yaparlar bile bile yaparlar dedi işine gelmiyor, söyleyemiyor onu örttü, onu gizledi isterse şeytan ona hile yapsın bunu söylersen doğru olmaz. Bunu söylersen yanlış anlaşılır. Allah mı biliyor sen mi biliyorsun? Allah'a iman etmemiş. İman etmemiş de haberi yok. Allah hiçbir şeyi eksik söyler mi? Haşa yanlış söyler mi? Evet, bu kafirdi. İmanı anladığı halde, iman ettiği halde evet, hakikati örttü. Müşrik Allah'a şirk koşan. Allah'ı kabul ediyor. Veya hem Allah'ı kabul ediyor, hem Resul'ü kabul ediyor, hem ahireti kabul ediyor. Ama Allah'ın murad ettiği, emrettiği gibi değil. Allah'ı kabul ediyor, bununla beraber, Allah ile beraber ne yapıyor? Başkalarını ilah ediliyor Yani Allah'ın sözü kelami haktır diyor. Allah doğru söylemiştir diyor. Ama diyor, ama mi o müşriktir Bu zamanda böyle olmaz. Bu devirde böyle olmaz. Bu durumlar bunu böyle götürmez. Onun için şöyle yapmak lazım. Dediyse o müşriktir. Allah'a şirk koşuyor. Herhangi birini veya herhangi bir insanın sözünü Allah'ın sözüne tercih ederse o müşriktir. Müşrik olunca kafir de olmuş olur. Müşrikler hem müşrik hem de kafirdir. Münafık iki yüzlü demektir. Nifak ehli iki yüzlü. iki dünyalı daha doğrusu kelime manası itibarıyla iki dünyalı. iki dünyayı birden isteyen. Ne dünyadan oluyor, ne ahiretten oluyor. İkisini de istiyor. Dünyayı ahirete feda edip kurban edemiyor ama ahireti de istiyor senarından köşesinden bir şeyler yapmaya da çalışıyor, münafık, iki yüzlü, iki dünyalı. Yani bir yüzü dünyada, bir yüzü ahirette, ikisini birden istiyor. Gerektiğinde ahireti dünyaya feda ediyor yalnız. Asıl tercih ettiği dünyadır, ama ahireti de istiyor. Biliyor ve istiyor. İki şık arasında kaldığında ahireti tercih etmiyor, dünyayı tercih ediyor ama buna bir sürü de bahane buluyor, fetva buluyor. Bu münafıktır. Yani yapamam diyor, edemem diyor, gücüm yetmez diyor, bu zamanda olmaz diyor, şimdi şartlar müsait değil diyor, sonra yaparım diyor, bu münafıktır. Allah bize ne söylüyor, onu anlamaya çalışıyoruz ki biz Rabbimize karşı yanlış yapmayalım. Kelimeleri doğru anlayalım. Evet. Muhlis deyince halis, saf. Muhlüs mu? Muhlüsler, muhlüsü evet, cennettedir. Allah'a karşı samimi. Saf, Allah rızasını istiyor, ebedi hayatını istiyor. Samimi, Halis, ihlas sahibi kul. Muhsin, Allah mühsinleri sever. Güzel, Allah'a göre güzel yapan, Allah'a göre güzel olan demektir. Veli deyince, velilere hiçbir korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Veli deyince neyi anlamamız gerekir? Öyle havada uçan biri değil. Allah müminlerin velisidir. Allah müttakilerin velisidir dedi. Eğer biri mü'min ise, Allah'ı her şeyden çok seviyorsa, o mü'mindir. O velidir. Biri müttakı ise, mü'min oldu mu? Muttakı olur. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirdiği için mü'min olmuştur. Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip yerine getiriyorsa, mü'min ise, iman etmişse, imanıyla bunu yapıyorsa, o velidir. Veli deyince bunu böyle anlıyoruz. Keramet sahibi değil, bir şey gören değil. Allah'ı sever, Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip yerine getirmeye çalışan, ben senin kurunum, sen de benim Rabbimsin dediğim biri ihlasla, samimiyetle, gereken fedakarlığı ortaya koyabilme gücü oldu mu, kabiliyetli oldu mu, bu velidir. Allah'a göre. Mütakî, Allah'a Allah karşı sorumluluğunu, yani insan olmayı kabul eden, Adem olmayı kabul eden, Avd olmayı kabul eden, kabul edip Allah'ın davetine icabet eden, vahyinin davetine icabet eden, Allah'a karşı sorumluluğunu kabul etmiş ve yerine getirmeye çalışıyor demektir. Bu da mütakîdir. Allah mütakîleri sever, Allah cenneti mütakîler için hazırlamıştır buyurdu. Mütakî deyince de bunu böyle anlıyoruz. Allah mukarrabun diyor, Allah'a yakın olanlar. Allah'ın yakınları, Allah'a yakınlık kazanmış olanlar. Allah bunu beyan ediyordu, mukarrabun sabikun olanlardır. Hayırda müsabaka yapanlardır, hayırda yarışanlardır. Yani nerede bir hayır varsa bunu ben yapayım deyip koşuyor, boşuşturuyor. Derdi kazanmak, derdi Allah'ın rızasını kazanmak, yakınlığını, dostluğunu, cemalini kazanmak. Müsabaka ettiği için Allah'a yakındır. Hangi imkan olursa olsun onu hemen de yerlendirip Rabbine yakın olmaya çalışıyor. Bunlar sabikundur. Müsabaka yapanlar, sabikunlar aynı zamanda nukarrabun olanlardır. Allah'a yakın olanlardır. Abdiyet, Allah'a abd olmak. Ben insanları, cinleri bana abd olsunlar diye yarattım buyurmuştu. Biz de Fatiha'yı okurken her namazda İyyake ne abudu ve iyake nestaîn diyoruz. Abdiyet abd olmak ibadet etmek değildir. İşte kim çok ibadet ediyor o Allah'a çok abdolmuş. Yanlış ibadet abd olmanın gereğidir. Abdolmaktan bir parçadır yani bir cüz. Abdiyet bütün hayatı kapsıyor. Mukarrebunun, sabikunun yaptığı gibi hayatının her anında Allah'a kurulmaya, abdolmaya çalışması lazım. Yani Allah'ın rızasını, sevgisini kazanmak için eğer koşturuyorsa, çabasını, gayretini sarf ediyorsa o abdoluyor abdolmayı kabul etmiş demektir bir insanla muhatap olurken de bu böyledir çocuğuyla muhatap olurken de hanımıyla muhatap olurken eşiyle muhatap olurken de bu böyledir Anasıyla, babasıyla muhatap olurken de böyledir. Bir varlıkla, bir hayvanla muhatap olurken de bu böyledir. Allah'ın hesabını yapar her anda Allah'ın abdi olarak kendini kabul eder, seven olarak kabul eder. Yani Allah'ın sevgisini, maşhūk'un sevgisini kazanmak için çabasını, gayretini sarf eder. Abd olmak. Evet. İbadet, abd olmanın gereğidir dedim. Allah ibadetin nasıl yapılacağını zaten vahyetmiş ve onu bildirmiştir. O da hayatı yaşarken kulluğumuz olsun diye, abdiyetimiz olsun diyedir. Ablo olmanın gereği. Yani nasıl ki namaz müminin miracıdır. Zahiri olarak huzurda abdest alıp, zahiri olarak namaza durduğumuzda o onun zahiri tarafıydı. Manevi tarafıyla gönül itibariyle Allah'ın huzuruna çıkıp miraç etmektir. Namaz müminin miracı olmuş oldu. Yani namazdan gaye neydi? Miraç. Aynı şekilde ibadetten gaye de avd olmaktır. Namaz miraçın gelir, Lazım olan nedir? Aynı şekilde ibadet de abdolmanın gereğidir, lazım olanıdır yani. di ona abdiyeti kazandırmalıdır. Kulluğu kazandırmalıdır, Allah'ın sevgisini yakınlığını kazandırmalıdır. İbadet bunun içindir, ona kulluğu, abdiyeti kazandırsın diyedir. Cihad vardır kullanılınca hemen akla gelen savaştır. Yanlış bir anlama, çok ters bir anlama. Çok yani bir kelimenin içi ancak bu kadarı boşaltılır, başka bir şey doldurulabilir. Cihad, cehdetmek, çaba gayret sarf etmek manasındadır. Müştehil imam diyoruz mesela. İçtihad etti diyoruz. Evet, aklıyla Cihad etti demiş oluyoruz, aklıyla. Düşündü, taşındı, ayete baktı, hadise baktı, hükümü çıkarırken iştihad etti, cehd etti, cihad etti, aklı cihad. Biri namaz kılarken de cihad ediyor, kalkıyor, abdest alıyor, çabasını, gayretini sarf edip, nefsiyle mücadelesini yapıp, huzurda duruyor. Oruç tutarken aynı şekilde kendisiyle cihad ediyor. Cihad, kulün her anda muhatap olduğu bir haldır. Hayattır yani. Kulluğun gereğidir. Avdolmanın gereğidir. Cihad. Her anda bir mücadele içindedir kul. Her anda cihattadır. Bir an bile cihadın dışında kalmaz. Kalmamalıdır. Savaş, mukatele. Allah kelime itibariyle onu mukatele. Yani karşılıklı birbirini katletme olarak beyan ediyor. Mukatele başka, cihad başkadır. Eğer bu mukatele Allah yolundaysa, Mukatele ne yapılır? Yani Resulullah Efendimiz sahabe onu neden yapmıştır? Gideceği yere İslam'ı götürmek için. Önüne engeller çıkıyor. Buraya İslam giremez. Buraya, burada kimse iman etmez, edemez gibi birilerinin önüne çıktığında onlarla yaptığı o savaş mukatele'dir. Niye yapıyor? Allah için. Oraya hak gitsin diye. Yoksa hadi cihad edelim, hadi kardeşimizi vuralım. Hadi savaşalım, al, cihad etmek değil. zaten cihadın ismini, içini boşaltmış, evet, mukateleyi içine doldurmuş, cihad deyince onu savaş olarak ya da birilerine hakaret, birilerine küfretmek olarak anlamış. Cihad o değildir, onun adına mukatele denir. Cihad deyince hayatı baştan sona kapsayan bir kelime, bir kavramdır bu, her anda Allah yolunda mücadele etmek demektir. Elbette ki böyle bir savaşta o cihattan bir parça olmuş olur. Yani o da cihadın içine dahil olmuş olur. Eğer Allah yolunda yapılmış bir savaşsa o da hayatın bir bölümünde o da cihadın içine dahil olmuş olur ki o çok istisnai bir durumdur. İnfak Allah yolunda malından nafakalandırmak demektir. Nafaka vermek, yani zahiri olarak ikramda bulunmak demektir. Maddi olarak ikramda bulunmak demektir. Allah kendisine her neyi vermişse onu vermesi demektir. Sadaka, Allah'a karşı sadakatini ispatlamak için vermek demektir. Hepsi aynı kapıya çıkıyor zaten. Ruh deyince neyi anlamamız gerekir? Ruh. Can başkadır, ruh başkadır. Beden can ile diridir. Bununla beraber bütünüyle hem bedenin hem canın ruhla bir bağlantısı vardır. Ana bağlantısı yani. Bu insana özgü bir hayat biçimidir. Mesela ayet-i kerimede buyurur ki, uyuduğunuzda ruhlarınızı alırız. Vakti gelenleri alıkoyar, vakti gelmeyenleri vakti gelinceye kadar belli bir vakte kadar iade ederiz. Bu durumda ruh bedenden ayrılırsa insan ölmezmiş. Mesela rüyada ruh bedenden ayrılıyor. Uyduğumuzda Allah söyledi öyle, onu alırız. Kibini huzura alır. Zikir esnasında mesela kardeşlerimiz bir şeyler görürken aslında gönlünde, gönül deyince öyle küçük bir şey değil, basit bir şey değil. Bütün kainatın içinde bir çöp kadar kalacağı büyüklükte evet bir alem, gönül. Aynı şekilde zikirde gördüğünde ruh bedenden ayrılmıştır. Onu bir alemde seyretmiştir. Ama ölmüyor. Nasıl ki hayvanlarda can varsa insanda aynen o canla diridir. O çok böyle şeffaf, bir buhardır. Ruh ise kendinden nefret yedir. O bedenden ayrılsa bile insan ölmüyor. O son ayrılışla ayrıldığında ölüyor. Allah onu arı koyduğunda, geri iade etmediğinde o uyan insan ölür. Geri iade ediyoruz dedi. Bu başka. Onun için namaza durduğumuzda, ben mirajdayım, Allah'ın huzurundayım dediğimizde ruh mirajdadır, huzurdadır. Bir anda oradadır. Bu sen ordasın, yani ruh itibariyle ordasın. Bütün mesele gönlünü, aklını, fikrini onunla beraber göndermektir. Ayetleri okurken tekrar tekrar Allah illa lezine amenu wa amelu salihat iman edenler ve salih amel işleyenler Buyuruyor. Salih amel deyince salih amel bir de ahsen amel, bir salihat bir de mühsinat var. Muhsin amel seni güzelleştirir. Salih amel, o sendeki güzelliği aynı zamanda diğer karşı tarafa, diğer insanlara, diğer mahlukatın istifade ettiği ameldir. İnsana hangi yardımı yaparsan yap, o salih amele dahil olur. Elbette ki o insanlara yaptığın iyiliğin, güzelliğin, ikramın dereceleri vardır. Yani malınla yardım edersin, ilminle yardım edersin, gücünle, kuvvetinle yardım edersin. Onun dünya hayatı kurtulsun diye yardım edersin. Bir de ebedi hayatı kurtulsun diye yardım edersin. En büyük salih amel insanın nefsinin ıslah edilmesidir. kulun Allah'a dönmesidir. Bir de bu konuda ona yaptığın vardır ki asıl salih amel burayı kapsıyor. Diğerleri de onun içine de alır. Yani her bir amelin kendine göre derecesi vardır. Birinin cennete gitmesine vesile olmak, o konuda bir destek, bir yardımda bulunmak başka bir şeydir. Maddi olarak onu doyurmuşsun başka bir şeydir. İkisi birbirinden elbette ki Ama ikisi de salih ameldir. Biz de ümmet diyoruz, millet diyoruz veya cemaat diyoruz. Her birinin ne manaya geldiği, işi farklı farklı doldurmuş. Allah, ümmet diye cemaate söylüyor. Bir topluluğa söylüyor, ümmet. İçinizde hakka davet eden, bir ümmet bulunsun dedi, bir cemaat bulunsun diyor. Onlar gelmiş geçmiş bir ümmetti, bir kavimdi veya cemaate, Allah ümmet diyor. Peki ümmete hangi ismi veriyor? Millet. De ki ben milleti İbrahim'den ümmet. Yani Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan ümmet. Millet deyince ümmet olarak anlamak lazım. Ümmet deyince cemaat olarak anlamak gerekiyor. Her ümmetin bir imami vardır dedi. Ümmet deyince cemaat Millet deyince de ümmet olarak anlamak gerekiyor. Ayetlerden söylüyorum onu. Allah dünya deyince neyi anlamak gerekiyor? Ahiret deyince neyi anlamak gerekiyor? Dünya deyince imtihan yeri, kazanma yeri, ahiretin tarlası. Ama Allah'tan bağımsız olarak dünyayı anlayınca, Allah ona nasıl bir mana veriyor? Kısa bir geçimlilik buyuruyor. Geçilme yeri, birbirinizle, kendi aranızda onunla iftihar etme yeri, övülme yeri, oyun ve eğlence dedi. Ahiretten bağımsız olunca ama ahireti, dünyayı ahiretten tarlası olarak beyan edince, ne buyuruyor? İmtihan yeri, kazanma yeri, Hazreti insan olma yeri, insanın büyüyüp kemale erdiği yer. Böyle olunca insanın dünyası neyse ahireti de odur. Dünyadaki hayatı neyse dini odur. Kur'an deyince neyi anlamak gerekir? İşte Kur'an'ı okuduk. Okuduk, hediye ettik. Okuduk, sevap kazandık. Allah Kur'an demek, okunan demek. Tekrar tekrar okunan demek. İçi manayla dolu olan demek, Kur'an. İçi hikmetle dolu olan. Neden tekrar tekrar okunması gerekir? Tıpkı gıda gibidir her gün yemek yemiyorum muyuz? Yiyoruz. Ben dün yemek yemiştim, bugün yemesem olur mu? Diyemiyorsun. Manevi olarak yemek neyse, su neyse, hava neyse, Kur'an da manevi olarak odur. Onun için burada sürekli Kur'an dinlenir. Sürekli aşağıda her zaman Kur'an okunsun diyoruz. Her anda lazım. Ve senin bunu sürekli nefes gibi alman gerekir. Manevi nefes gibi alman gerekir. Öyle ki her anda Allah ile beraber olasın. Rabbinle beraber olasın. Rabbinin huzurunda olduğunu tadasın, anlayasın. Onun için ismi Kur'an'dır. Okunan, her anda okunan, her zaman okunması gereken. Yani biri bir gün Kur'an'ı okumadıysa, kendini aç, manevi olarak aç hissetmesi gerekir. Susuz hissetmesi gerekir. Nefessiz kaldığını hissetmesi gerekir. Kur'an'ı okurken de kıraat, okumak demek, okuyup anlamak demek. Sevap kazanmak değil, okuyup anlamak demek. Tilavet, takip etmek demek. Güzelliğini ondan almak demek. Tilavet. Ay, güneşi tilavet etti. Vel kameri iza telaha. Kamer, yani ay, güneşi okudu. Okuduğu zaman. Ay, güneşi okuyormuş. Niye, nasıl okuyor? Takip ediyor. Işığını ondan alıyor, dünyaya yansıtıyor. Tilavet mi demek? Kur'an'ı, tilavet eden, ne yapar, mürü, o manayı, vahyi Kur'an'dan alır, kendisi aydınlanır, etrafına da o aydınlığı saçar, bu tilavet etmekti. Bir de tertil var, gece tertil üzere Allah okumayı, var reddili tertila, tertil üzere onu tertil et, oku Kur'an'ı, onu da böyle Vücudunun her zerresine onu sindirmek demektir. Öyle ki başka bir şey kalmasın. Kur'an'dan başka bir şey kalmasın. Hani canlı Kur'an diyor ya Resulullah Efendimiz'e, Kur'an'dan başka bir şey yok. Canlı Kur'an, canlı Kur'an ol. Tertif de budur. Okurken vücudunun her zerresine onu sindirip, onunla vahiy olmak, onunla canlı Kur'an olmak demektir. Allah Kur'an'a mucize dedi, mucize olarak o yetmez mi dedi. Her peygamberin bir mucizesi vardır, zamanıyla, bulunduğu mekanla kayıtlı. Resulullah Efendimizin de böyle mucizeleri vardır ama o orada kaldı. O mucizeler o zamanda kaldı. Bir de ümmetine kıyamete kadar bir mucize bırakmıştır ki, hiç kimse ona dokunamaz, Allah'ın korumasındadır. Ne yapar Kur'an? Nasıl bir mucizedir? İnsanı diriltir. Nasıl ki en kötü durumdaki müşriği alıp en yüksek makama taşıyıp sahabem gökteki yıldızlar gibidir dedirttiyse aynı Kur'an elimizde. Ondan mahrum olduğumuz için onu anlamadığımız için kelimeleri değiştirilmiş tahrif edilmiş Bununla beraber ayetleri tahrif edilmiş, öldürülmüş yani, diriltmiyor onun için. Dirilemiyoruz. Onlar dirildi, gökteki yıldızlar gibi oldu. Aynı mucize elimizde, eğer bizi diriltmiyorsa bir sorun var. Eğer hep beraber Allah'ın ipine, yani Kur'an'a sarılırsak, onu okursak, kıraat edersek, tilavet edersek, tertil üzere okursak, ne olur bizi diriltir. Bizi yücelere çıkarır. Alay-i iliyine çıkarır. Onunla canlı Kur'an oluruz. Onunla el esmaül husna'nın tecellisi oluruz. Allah Resul diyor, Nebi diyor. İkisi bir manaya gelmez. Kelime farklıysa mutlaka mana farklıdır. Bütün Allah kitapları Nebilerine indirmiştir buyuruyordu. Resul kelimesini Nebileri içinde kullanır. Nebi kitap verilmiş olan peygamberlerdir. Resul ise o bir önceki peygamberin veya o andaki hayattaki peygamberin getirdiği o vahiy ile onu taşıyan, resuluk yapan, elçilik yapan demektir. Mesela Allah İbrahim Aleyhisselam için İbrahim kavmini imana davet etti. İçlerinden bir tek lüt iman etti, buyuruyor. Sonra onu bir Resul olarak başka bir beldeye gönderiyor. Kimin Resulü? Allah'ın Resulü. Bununla beraber Hz. İbrahim'in Resulü. Hz. İbrahim'e iman etmiş. Öyle değil mi? Resul ve Nebi'yi buradan anlamak gerekiyor. Onun için bütün ümmet eğer kabul ederse yani zahmet edip, tenezzül edip kabul ederlerse hepsi Resulullah Efendimiz'in Resul'leridir. Tıpkı Lut aleyhisselam gibi. Eğer Allah'ın vahyini taşırlarsa, o vahyini taşıma elçiliğini yaparlarsa, bununla beraber herkes sorumludur. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, kendinizi ve ehlinizi, yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun. Bu durumda her babaya kendi ailesinin sorumluluğunu yükledi. Vazifeyi Allah verdi. Nasıl koruyacak? Allah'ın vahyini taşımazsa, Resulünün sünnetini taşımazsa, ahlakı taşımazsa, nasıl yapacak, nasıl kurtaracak ateşte? Ateşten kurtulmak demek cennete gitmek demektir. Ateşten korumaz, cennete taşıyamazsa vazifesini Allah'ın kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirmemiş demektir. Herkes en az bu kadar sorumludur. Ehlinden. Allah ayet kerimede buyururdi cehennemlikler için. Onlar hem kendilerine hem de kendi ehillerine, aile efradına yazık etmişlerdir. Yani eğer vazifelerini Allah'ın yüklediği sorumluluğu taşısaydı, böyle olmaz dedi onun için Allah'ın yüklediği sorumluluktan kimse kaçamaz. Beni iyilendirmez ya da ben bunu yapamam, edemem diyemez. Yaparsın. Allah yap dedi. Yapacaksın dedi. Yapmazsan sorumlusun dedi. O zaman herkes kendi ailesinin, bir mümin kendi ailesinin sorumluluğunu yükleniyor ve Resulullah Efendimiz'in Resulluğunu yapmak zorundadır. Onun aklakını kendi üzerinde gösterip onlara örnek olmak zorundadır. Değilse, yapmamışsa kabul etmemiş. Kendisi kabul etmemiş. Ailesine nasıl yardım edecek? Evet. Halife. Allah insanı halife olsun diye yaratmış. Halife, bir öncekinin yerine gelen demektir. Halife, Kimin ise onu temsil eden demektir. Onun adına işi yapan demektir. Onun adına işi yapan demek ne demek? Kur'un Allah adına iş yapması demektir ki, eğer Allah'ı kabul etmişse, Allah adına işi yapması gerekir. Her ne yaparsa yapsın, bir kul olarak işi Allah adına yapması lazım. Yani Rabbim nasıl emretmişse öyle yaparım, deyip yapmalıydır, bu konuda Allah'ın emri nedir? Bu konuda Allah nasıl emretmiş deyip eğer yapıyorsa, o Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Yok onun böyle bir hesabı yoksa, kime göre hesap yapıyorsa, nefsine göre mi hesap yapıyor? İnsanlara göre mi hesap yapıyor? Adetlere, törelere göre mi hesap yapıyor? Modaya göre mi hesap yapıyor? Devlete göre mi hesap yapıyor? Kime göre hesap yapıyorsa, o Allah'ın değil, onun halifesi olmuş. Nefsinin halifesidir o. Ya da şeytana göre mi yapıyor? Şeytanın halifesidir. Allah'a halifeliği kabul edememiş. Allah'a resulluğu kabul edememiş. Allah'a abdolmayı kabul edememiş demektir bu. Evet, sahabe diyoruz, ensar diyoruz, muhacir diyoruz. Sahabe, Sohbet arkadaşı demektir, arkadaş demektir, yakın arkadaş demektir. Sahabe deyince Resulullah Efendimiz'i görenler diye anlamak doğru değildir. Resulullah Efendimiz topluluğa hitap ederken benim sahabem hakkında Allah'tan korkun diyor. Ama hitap ettiklerine bunu söylüyor. Eğer onu bir sefer görmekle, onun sohbetinde bulunmakla sahabe olunsaydı hepsi sahabedir. Niye sahabem hakkında Allah'tan korkun diyor? Sahabe, her şeyiyle Resulullah Efendimiz'in yanında olanlar, hayatını ona feda edenler, canını, malını ona feda edenler, gerektiğinde onunla beraber hicret edip her şeyini terk edenler, malını, mülkünü, akrabasını terk edenler. Bunlara ne deniyor? Muhacir. Allah muhacir ve ensardan razı olmuştur. Allah'ın razı olduğu kullar. Ensar ne yapmıştır? gelen muhacire kucağını açmıştır malını ikiye bölmüştür her şeyini Resulullah Efendimiz'in Allah yolunda feda etmiştir. Ensar budur, Ensar Nesir Allah'ın ismidir. Allah'ın Nesir ismi tecelli etmiş üzerlerinde evet. muhacire yardım edenler muhacirlerin Allah Resulü'nün yardımcıları Ensar muhacir de onunla beraber icret edenler hayatı onunla beraber yaşamak için Allah yolunda ebedi hayatını kazanmak için dünya hayatını değil Resulünü tercih edenler dolayısıyla hem malını hem canını Allah ve Resulü yolunda feda edenler demek muhacir ve ensar sahabe de bunlardır böyle olanlar sahabedir böylelerine sahabe denir Gerisi, gerisi iman etmiş, İslam'ı kabul etmiş, henüz sahabe olamamış. Sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız, hidayete erersiniz dediği sahabe bu sahabedir. Yoksa adam biri iman etmiş, gönlünde binbir türlü şirk var, binbir türlü nifak var, küfür var. Binbir türlü şüphesi var. Buna sahabe denir mi? Nasıl ki o zamanda sahabe vardıysa, muhacir vardıysa, ensar vardıysa kıyamete kadar da hep olacaktır. Aynı. Kim muhacirin yaptığı gibi yaparsa, Allah yolunda hicret ederse, ebedi hayatını kazanmak için malını, canını eğer verebiliyorsa o muhacirdir. Aynı şekilde eğer o muhacirlere Ensar gibi yardım edebiliyorsa, Allah yolunda varını yoğunu sarf edip Allah için yardım edebiliyor, canını ortaya koyabiliyorsa korumak için. O da Ensardır. Yani hangi halde olursa olsun, insan ya muhacir ya da Ensardır. Mümin olduğu için. Ya yardım alıyor ya da yardım edecek. Her iki halde de ya muhacir ya Ensardır. Yeter ki Allah yolunda olsun. Yoksa onlar özel seçilmiş kullardır, kimse onlar gibi olamaz demek yanlıştır. Yanlış bir anlayış. Hepimiz sahabenin geçmişini biliyoruz, hallerini biliyoruz. Birçok insanın geçmişi onlarınkinden çok daha temizdir. Belki kıyaslanmayacak kadar temizdir. Sen onlar gibi yapınca niye kazanmayasın? Yakışır mı hiç böyle bir şey? Haşa Allah birilerine torpil mi yaptı? Hiç kimseye Allah torpil yapmaz. Peygamberlerine bile. Ne buyurdu? Allah'ın Resulü olarak aralarında fark gözetmeyi. Ama onlar derecelerle birbirlerine üstündür. Bir kısmı ulul azm peygamber. Azim sahibi peygamberler. Diğerleriyle bir değildir. Peygamberlerine de torpil yapmıyor bak. Allah torpil yapmaz. Yaratmış, göndermiş tercih serindir diyor. Verdiği kadarıyla Belli kabiliyetle onu imtihana tabir tutuyor. Hadi arayı iyiliğine çık. Çıkan kazanıyor. Hiç kimse kimseye de ne manidir, ne perdedir, ne engeldir, ne de bahane olabilir. Biri çıkmayı istedi mi çıkar. Her şey onun için imtihan yani kazanma imkanıdır. Evet. kelimelerden bir kısmını anlatmaya çalıştık. İnşallah bir kısmını da yarın anlatmaya çalışırız. Yaklaşık bir 34 tane anlattık galiba. Bir 34 tane de yarın anlatırız inşallah. Allah hangi kelimeyi hangi manada kullanmış? Allah'ın ona yüklediği mana nedir? onu hep beraber inşallah anlayacağız ki yani arkadaşlar bu kelimelere bakıp mana vermeleri lazım istersen arkadaşlar yazdıktan çıkarsınlar dağıtsınlar her birimiz kendimize göre bakıp kelimelere mana verelim Kur'an'ı okurken bunlar bize çok lazım olacak yani Allah o kelimeyi kullandığında ne anlamamız gerekir? Bunlar bize çok lazım olacak. Elbette ki bir kısım kelimeler var ki, kelime içinde manası değişiyor. Farklı farklı manalar alıyor. Zaten dil bilgisi dersi vermiyoruz. Onun için böyle bir şeye gerek yok. En azından kısa ve öz olarak anlaması gerekir. Ben müminim, ben müslümanım diyen Allah'ın kitabını okumalıdır. Okurken de kelimelerin asli manasıyla ne olduğunu da bilmelidir, anlamalidir. Yoksa mealde böyle yazmış, ben böyle anlayalım. Zaten eğer böyle olmuş olmasaydı bir meale de ihtiyaç olmazdı. Kelimelerin manası değişince ayetin manası değişiyor. Onun için Allah nasip ederse o meal çalışmasını yapacağız. Hep beraber meale okuduğumuzda en azından Rabbimizin muradı nedir? Onu anlamış olacağız inşallah. Allah bizi ayetlerini, kitabını tarif etmekten muhafaza eylesin. Amin. Kelimeleri yerinden, bağlamından koparıp, içini boşaltıp, başka manalarla mana vermekten bizi muhafaza eylesin. Amin. Allah bizi Allah'ın muradını anlayanlardan eylesin. Amin hikmetini anlayanlardan eylesin. Allah'ın bize öğrettiği gibi, beyan ettiği gibi anlayanlardan eylesin. Amin. Anlayıp Allah'ın kitabına, ipine sarılıp Allah'a vasıl olanlardan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Sahbet ederken hep Kelimelerin manasını beraberinde söylemek zorunda kalıyoruz. İnşallah bundan sonra söylemek zorunda kalmayayım. Kelimeyi kullandığım gibi arkadaşlar o kelimenin ne manaya gelsin, yani benim de ne demek istediğim anlaşılsın diye kelimelerin manasını anlatmak zorunda kaldım. İnşallah anlayacağız. Ben de kelimelerin manasını tekrar edip durmam. Allah hepinizden razı olsun.